Elhamdülillah Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Selamun aleyküm. Efendim hoş geldiniz Safalar getirdiniz İnşallah hayırlara vesile olan Bir birliktelik olur bu Bugünkü bu Canlı yayınımız veya bu canlı yayını Daha sonra Tekrarından izleyecek ve dinleyecek Kardeşlerimiz her kimseniz Hayırlar getirsin sizin için Biliyorsunuz Neyin hayır, neyin şer olduğunu biz insanlar bilemiyoruz. Sadece Allah Azze ve Celle biliyor. Hasılı bakarsınız, Rabbimizin lütfu geniştir. Bu izlediğiniz, dinlediğiniz program vesilesiyle yeni kurtuluşlar, yeni inşirahlar, yeni ferahlıklar nasip olur. Niyetimiz hayırdır, inşallah akıbetimiz hayır olur. Şu muhabbetimizin bereketli olması için buyurun bir salavat okuyalım. Siz de okuyun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve nebiyyine Muhammed. Değerli kardeşlerim, Bugün sizlerle beraber programımızın başlığında da okuduğunuz üzere başaracaksınız inşallah diyoruz. Neyi başaracaksınız? Psikolojik problemler. Bunun birçok ismi meşhur olduğu halde panik atak, anksiyete, sosyal fobi vesaire evham dediğimiz şeyler. Bugün sizlerle beraber bunların üzerine değineceğim. Hemen videonun başında söyleyeyim. Belki izlemek, dinlemek istemeyenler olabilir. İlk bölümde 5-10 dakika boyunca neden bu programı sizlerle paylaşıyorum? Kendi yaşadığım, birazdan konuşacağım mevzularla ilgili... Edindiğimiz tecrübeler var, acizane. Bunların size bir iyiliğinize vesile olması, belki şifanıza vesile olmasını istiyoruz Rabbimizden. Bunlardan bahsettikten sonra, bu tür problemler ilaçla mı tedavi olur? Yoksa sadece dua yeterli midir? Veya bu bir hastalık mıdır yaşanan şeyler? Bunları konuşacağız. Üçüncü bölümde de Allah kısmet ederse, Yaşadığım, edindiğim tecrübeler, etrafımda özellikle ailemde olan, e, sizlerden gelen sualler üzerine derlediğimiz neler yapılabilir? İşin belki de en önemli kısmı üçüncü bölümde sizlerle beraber olacak. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz ki bir can taşıyoruz ve bu can emanet, imtihanlar imtihanı doğuruyor. Bu imtihanlardan bir tanesi de son yıllarda ortaya çıkan insanın giderek yalnızlaşmasından sonra daha belirgin hale gelen psikolojik hastalık adı verilen durumlar. Birazdan inşallah bunlar gerçekten hastalık mıdır yoksa bize mi öyle geliyor, öyle mi lanse edildi onları da konuşacağız. Bu kardeşinizin bu mevzuyla ilgili bir tecrübesi oldu. Ondan bahsetmek istiyorum. Belki bunu ilk defa duyacaksınız. Biraz dertleşmiş oluruz. Bundan yıllar önce arkadaşlarla beraber bir yerde nargile içerken birden bir uyuşma başladı. Bu uyuşmanın sebebinin daha sonra o nargilenin Kömüründen kaynaklandığını, kömürün ıslak olduğunu ve daha sonra mesela yarım saatlik bir yanmadan sonra bunun içilmesi gerektiğini söylemiş oradaki garson. Onu duymadığımızdan dolayı ben de onu çekmeye çalışıyorum. Orada bir zehirlenme olmuş. Karbon monoksit zehirlenmesi gibi bildiğiniz egzoza benzeyen bir şey. Bu olay oldu. Arkadaşlarımızla... Oraya aç gitmiştik. Henüz bir poğaça falan da yememiştik. Hasılı vücudumuzda bir uyuşma ama hayatımda bunu ilk defa yaşadığım için ne oluyor bana dediğim bir zaman oldu. Sonra elim kolum tutmamaya başladı. Ve biraz daha zaman geçince etrafımdaki arkadaşlarım da iyi misin? Diyor ama ben cevap veremiyorum. Dilimde uyuşmalar, yüzümde uyuşmalar. Ve sonra... En son hatırlayabildiğim şey yere doğru düşüyor olmamdı. Gözümü açtığımda ambulanstaydım. Yanımda, özür dilerim, kardeşlerim vardı sağ olsun. Ee, sonra doktorun dediği şeyleri az çok hatırlayabiliyorum o zamanlarda. Nabzımın 190-195 gibi olduğu, tansiyonumun işte 20 küsür Küçük Tansiyon'un bilmem ne olduğu orada yaşadığım şeyleri sizlerle paylaşabilirim. Bundan çekinmiyorum, utanmıyorum da. Dediğim gibi şu anda şu videoyu izlerken belki benzer şeyleri izleyen kardeşlerim olabilir. Onlar da İbrahim abilerinin bu anlattığından güç alırlar en azından inşallah. Orada ölümü düşünüyorum. Kelimi i getirmeye çalışıyorum çünkü ne olduğunu anlayamıyorum. Böyle başlayan bir imtihanımız oldu. Daha sonra e, vücutta herhangi bir sıkıntı olmadığı, sadece vücuda giren bir gazdan dolayı ki o nargilenin yanmayan dumanından kaynaklanan bir zehirlenme olduğu, vücudunda buna tepkisini nabzın yükselmesi, vücuttaki uyuşmalara sebebiyet vermesi olduğunu anlattılar. Tabi ne oldu bana, ne oldu bana diye başladık sorulara. Ertesi gün acaba işte kalbimizde bir şey var mı? Bir hafta sonra acaba e, beynimizde mi bir problem var? Bu koşuşturma insanı çok yoruyor. Bunu sadece yaşayan bilir. Tabi bu esnada eve gidip gelmeniz lazım, işe gidip gelmeniz lazım. İnsanların size farklı bakışları var. Ya ne oldu yani sana? İyiyim diyorsunuz, kimseye şunu anlatamıyorsunuz. Benim vücudumda bir şey yok ama bir şeylerden korkuyorum. Milat oldu bana o e, doktora gittiğim, ambulansla acil bir vaka olarak e, o odaya girdiğim, o müşahade altında olduğum anı aklımdan çıkaramıyorsun. Ve neyim var, neyim var soruları sürekli tekrar ediyor zihninde. Bunu da insanlarla anlatamıyorsun, paylaşamıyorsun. Çünkü birazdan inşallah ona da geçeceğim. Erkek adamsınız, hanım kardeşlerim için de aynı şey yani güçlüyüm diyorsunuz. Ben kendimden örnek verdiğim için bu cümleleri sarf ediyorum. Erkek adamsınız, içinizde türlü türlü şeyler, kalbinize bir şey çıkmıyor bir hafta sonra işte dediğim gibi. Beyin kontrolü her şeyin sağlam oluyor. Şuna gittin buna gittin en son gidiyorsun bir psikiyatra veya bir psikoloğa gidiyorsun seni oraya yolluyorlar. Neyimiz var? Psikolog abi, panik atak var sende. Anladım. Burada bir parantez açmak istiyorum. İbrahim kardeşiniz tevbe ettikten sonra, Rabbimize hamdü senalar olsun, o senelerden sonra çok büyük bir kitap okuma hevesi gelişti. Ve okuduğum kitapların ekseriyeti de psikologların yazdığı, veya kişisel gelişimle alakalı eserlerdi. Bunun yanında tasavvufun çok eserlerini okumak nasip oldu İhyaü Ulumid dinler vesaire. Ee, ama psikoloji ile ilgili kitaplar da okudum. Dolayısıyla panik ata biliyordum, anksiyeteyi biliyordum, obsesif kompulsif kişilik bozukluğunu biliyordum. En azından yani tanımlamalarını biliyordum. Sonra anladım ki kardeşlerim bir şeyleri bilmemenin Zevki çok ayrı. Şimdi şu an daha iyi anlıyorum ki keşke bu kadar bir şeyleri araştırmamış olsaydım. Her şeyden bahsetmiyorum. Yani bilmem gerekenlerle kalsaydım bilip bilmemek konusunda çok da vakit kaybı olarak görülebilecek şeylere keşke değer vermeseydim diye düşünüyorum. Çok okumuştum. Doktor bana bunu deyince sen de Panik atak var diye bir şey söylediğinde eyvah dedim. Çünkü o zamana kadar etrafımda bazı kardeşlerimde bu vardı. Hatta onlar derdini anlattığı zaman İbrahim'in bir kulağından giriyor, ötekinden çıkıyordu. Kendimi bu konuda sizlerin huzurunuzda eleştiriyorum, yerden yere vuruyorum. Nefseme ağır gelse de çünkü insanların dertleriyle ilgilenmiyordum. Rabbim Celle Celaluhu takriben 8 ay gibi doktora gitgeller, ilaç kullanmalar vesaire işin sadece tıbbi boyutuna yönelmeye başladım. Hangi ilaç neye yarıyor? Tekrar internete giriyorum. Yan etkilerine bakıyorum. Bu arada evin içinde kimseye çaktırmamaya çalışıyorsunuz. Bazı e, tanımlayamadığınız daha önce e, hiç yaşamadığınız korkular, ölüm korkusu değil sadece. Bayılacak mıyım, e, bu işi yaparken başarılı olacak mıyım gibi bir süreç devam etti. İlaçlar kullanıldı. Bu ilaçlardan e, vücudum çok rahatsız oldu. Çünkü normalde bir ağrı kesiciyi bile çok kullanan bir insan değilim. Doğal beslenmeyi seviyorum. Vücuduma çok ağır geldi bunlar. İşe gitmen lazım. Kirayı ödeyeceksin. Geçinmen gerekiyor. Bir radyo programı yapıyorsun. O zaman Halil İbrahim sofrası programını başlamışız. Yani seneler öncesinden bahsediyorum. Yani belli bir sorumluluğun var ama bunun dışında bir de yükün var. Kat etmen gereken bir yol var. Neyim var diyorsun. Bunları elhamdülillah ne kadar şükretsem azdır. İşte bu. Bu anlatmaya çalıştığım, o yaşadığım imtihan var ya daha önce insanlarda gördüğüm ama şuna bak ya. Kendi kafasından bir şeyleri e, büyütüyor. Takma kafana dediğim şeylerin ne kadar ağır olduğunu insanın başına geldiği zaman daha iyi anlaşıldığını öğrenmiş oldum. Şimdi burada bir parantezi kapatalım. Sizleri sıkmamak için sizlere... Anlatmak istediğim şeylerin benden daha önemli mevzuların olduğu için burayı kapatıyorum ve tavsiyelere nelerin yapılması gerektiğine geçeceğim. En son parantezi açacağım. Bu programı sizlerle paylaşıyor olmamdaki niyetim de şudur. Bazı abilerimiz var internette eserler yazılıyor. O abilerimiz psikolog, kimi psikiyatır, kişisel gelişim kitapları. Çok merak ediyorum. Hayatlarında acaba İbrahim'in, Ahmet'in, Ayşe'nin yaşadığı bu iç sıkıntılarını, zamanında olan bu buhranları, koca koca adamlar, koca koca kadınlar da olsanız, bir arabaya binerken acaba arabada benim başıma bir şey gelecek mi korkusunu, hastahanenin kaç kilometre yakınında olduğunu ikide bir kontrol etmenin, Nabzını ikide bir kontrol etmenin, tansiyonunu yarım saatte bir kontrol etmenin, acaba birazdan kalp krizimi geçireceğim diye düşünmenin e, bu endişesini yaşadılar mı bu kitapları yazanlar? YouTube'da videolar üzerine videolar yayınlanıyor. Çok merak ediyorum. Bazı kardeşlerim de maalesef bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşamışlar. İstedim ki... Çok okuyan mı, çok gezen mi bilir diye bir tabir var ya, daha önce bunları yaşamış, bu imtihanı e, damarlarına kadar hissetmiş, yeri gelmiş gözyaşlarıyla ve o gözyaşlarını herkesten saklamaya çalışmış, Niye ise, ondan da bahsedeceğim inşallah, bir e, abiniz olarak, bir kardeşiniz olarak bu yolda nelerle karşılaşacaksınız? muhtemel şeyler ve ümitli olmanız için elimden geleni yapacağım. Çünkü dışarıdan bakıldığı zaman İbrahim nereden kardeşiniz, abiniz hiçbir sorunu olmayan yaklaşık 16 yıldır radyo programlarında böyle şen şakrak, sürekli böyle mutluluktan, pozitif enerjiden bahseden, kardeşlikten bahseden bir abiniz ama bu hale gelmemdeki sebebin ben yaşadığım o sekiz ay bir sene bazen tam hesaplayamıyorum bir buçuk sene de olabilir. O yaşadıklarım Rabbimin bana vermiş olduğu ve benim tanımlayamadığım şeyler yüzünden siz bu programları izliyorsunuz. Aramızdaki frekans gönülden gönüle bu diyalog o benim yaşadığım imtihan vesilesiyle oluyor ben bunu itiraf ediyorum. Ve şu an ilk defa bunu sizlerle paylaşıyorum. Diyorsunuz ya İbrahim abi senin ne işin var? Günde yüzlerce mesaj cevaplıyorsun. Onun ihtiyacı var. Bunu kocasından darbeymiş. Bu şiddet görüyor, bu evsiz kalmış. Bu işte cinsel bazı problemler var, şunları var, bunları var. Neden sen bunlarla dertleşiyorsun? Senin işin gücün bu mu? İşte bunları yaşadıktan sonra hayata ben daha farklı bakmaya başladım hayatın ne kadar aslında bizim için büyük bir lütuf olduğunu, nefes alıp veriyor olmanın o korkularla sabahı sabah etmediğiniz bir gecenin ne kadar kıymetli olduğunu anlayabildim. Ve bugün karşınızda bir radyo programcısı ve bir seslendirmen olarak binlerce insanın karşısına çıkıp konferanslar verebilmenin Allah'ın izniyle, sunuculuk yapabilmenin, ve canlı yayınlarda gerek televizyonda, radyoda veya şu anda üç kelimeyi bir araya getirebilmenin mutluluğunu yaşıyorsam Önce Rabbimin Celle Celaluhu ve O'nun vermiş olduğu bana o imtihanın ağırlığının faydasının olduğunu, sebep olduğunu da itiraf ediyorum Kardeşlerim bilmemenin mutluluğu çok güzel, çok araştırmanın ben zararını çektim bu konularda Doktorlarda da böyledir Evela kolu ağrır mesela, bakar ki cık, acaba şu damarımda mı bir e, işte basınca dayalı at mı oldu, tıkan mı oldu, şuradaki bezden mi kaynaklandı? Ama sen, ben bilemeyiz bunu. Doktor da ilk başta, o stajyer kardeşlerimiz daha iyi bilirler, hep böyle bir vücutlarındaki daha önce fark etmedikleri bütün her şeyi fark ederler. Mesela senin benim için başımın ağrması sıradan bir şeydir, acaba... Bir dakika şuradaki sıvı mı azaldı veya damar mı tıkandı diye ilk zamanlar düşünebilirler. Öyledir. Size güzel bir haberim var. Bunların çözümü var. Hem de bugüne kadar bakmadığınız bir yerde, hiç yoklamadığınız bir yerde, aa şu doktor mu? Değil. Veya şu ilaç mı? Şu antidepresan mı? Abi hangisi sana iyi geldi anlat ya uzatma. Hiç bakmadığınız bir yer. Kendiniz. Rabbiniz Celle Celaluhu ve kendiniz. Ne ilaçlar, ne gittiğiniz tonla para verdiğimiz o abilerimiz. Allah onların da eksikliğini göstermesin. Çok ağır vakalarda elbette bir şeylere ihtiyacımız var. Bugün zaten onları konuşacağız. Ne zaman doktora gitmek lazım? Ve neler yapmak lazım inşallah? Ki bunlar kişiden kişiye değişiyor. Ama her şey sizde bitiyor kardeşlerim. Bu zamana kadar kendinize değer vermemişseniz, benim gibi çocukluğunuzdan gelen şeyleri biriktire biriktire, insanlarla paylaşmadan, aman insanlar üzülmesin, o kırılmasın, bu gücenmesin, bu böyle bilmesin. Bunu söylersem, Şöyle düşünürse gibi şeyler bizi bu hale getirdi. Bir şeyleri bilmemek çok daha iyiymiş, geç anladım. Değerli kardeşlerim, köydesiniz düşünün bundan 50 sene, 100 sene önce kalp krizi geçirme korkusu yaşamıyorsunuz. Rızık endişesi bugünkü kadar değil. Kirayı verebilecek miyim? Elektrik faturam bu ay kaç gelir ve doğalgaz çok fazla gelecek. Havalar soğudu, derdi yok insanların. Dertsiz mi onlar değil ama bizim gibi bir dertleri yok. Onlar günü kurtarma, şükretme derdindeydi. Biz bundan üç ay sonrasına bakıyoruz. Ve hayatımızı daha nasıl mükemmel hale getirebiliriz'i şu an kurguluyoruz. Bugün yemek yerken yemekten sonra ne yapacağım? Ondan sonra ne yaparım, yarın ne yaparım, biz böyle hale geldik, bu hale geldik daha doğrusu. Ama o zaman çiftçi sabahın erken vaktinde tarlasındaydı. Tarlasına gitmesi gerekiyordu, kafasında bir meşgalesi vardı. Teyzemizin de sabahın erken vaktinde kalkıp kocasını uğurlaması, kahvaltısı, şu su bu su masayı toparlayacak vesaire onun da işleri vardı. Her şey otomatik olmadığı için, her şey bugünkü gibi modern olmadığı için o teyzemizin de bir meşgalesi vardı. Çocukların da bir meşgalesi vardı. Bugünkü gibi o cep telefonlarının karşısında saatlerce boynunu bile oynatmadan durmuyordu. Küçücük taşlardan evler, bir kibrit kutusundan büyüttüğümüz hayaller vardı. İşte o zamanlarda köy örneği verdim belki şehirde de böyledir ama Köyde çocukluğum geçtiği için o zamanlar bu kadar bir e, evhamımız yoktu diyebilirim. Ne zaman bizler büyüdük, ne zaman şehirleşme daha fazlalaştı, ne zaman anne ve babaların, dedelerin, nenelerin bizim hayatımızdan azaldığını, bakım evlerine gittiğini gördük Darula cezelere. Bakım evi derken huzur evi deniyor ben huzur evi olarak görmüyorum. Ölümü bekleme evi olarak görüyorum. Maalesef beş tane evladına bakabilmiş bir baba, anne, ana, beş tane evladı bir olup bir anneye, babaya bakamayıp huzur evine gönderdi. Hayatımızdan bir şeyler eksildi kardeşlerim. Ve biz öyle bir hayatın içinde kendimizi şu an gördük ki yetişmemiz gereken, Halletmemiz gereken, yarış içinde olduğumuz milyonlarca insan vardı. Çünkü ekmek artık aslanın ağzında değil, midesindeydi. Öyle anlattılar. Rezzak olan Allah Celle Celaluhu, haşa unutuldu. Allah inancı sadece Allah var mı? Var. Nedir? E bizi yarattı, her şeyi yarattı. Bir gün onun yanına gideceğiz, yani huzuruna. Buydu. Ama rezzaktı Celle Celaluhu. Bu unutturuldu. Çocuklarımıza gelecek inşa etmemiz lazımdı. Onların sigortalarını yapmamız, bankada paralarını biriktirmemiz, çok iyi okullarda okutmamız ve iyi bir meslek sahibi olmaları lazımdı. Neden dünyada başarılı ve müreffeh bir yaşam için bu gerekliydi ama ahiretlerini unuttuk. Yani buna benzer birçok şey hayatımızda değişikliğe sebep oldu ya, işte ondan sonra insanlar yalnızlaşmaya, derttaş bulamamaya ve maalesef medyanın da etkisiyle insanlar birbirlerinden de uzaklaşıp maske takmaya başladılar. Siz sadece koronadan dolayı maske taktığımızı zannetmeyin. Çocukluğumuzdan beri bir maske ile biz Hayatımıza devam ediyoruz. Yani kendimiz değiliz. Bunun arkasında başka bir İbrahim var. Sen. Senin de dışarıya çıktığın zaman, işlerine gittiğin zaman başka bir masken var. Sen, sen değilsin. İşte bugünkü programın önemi kardeşim bu. Maskesiz bir şekilde bugün sizlerle beraberim. Sizden de maskenizi bırakıp isminiz her neyse Ahmet'seniz Ahmet olarak gerçek Ahmet olarak içinizdeki benliğiniz olarak başkalarının sizi görmek istediği şekle bürünmeyen bir Ahmet olarak Ayşe olarak izleyin dinleyin. Ben de bunun samimiyetle sözünü veriyorum. Bu yayınımızda böyle olacak her şey. Eğer fayda istiyorsak çünkü bu maskelerimizi bir ortaya koymamız lazım. Kardeşler, sigarayı bırakan insanlar var biliyorsunuz bu zararlı alışkanlığı. Kimisi bunu bantla hallediyor biliyorsunuz. Nikotin bantları var, duymuşsunuzdur. Kimisi bundan fayda görüyor, bırakıyor. Kimisi bazı iğneler varmış o iğnelerle, kimisi ilaçlarla sigarayı bırakıyor. Kimisi ben sigarayı bırakıyorum arkadaş diyor şöyle kül tablasına izmarit söndürüyor, sigara kutusunu atıyor çöpe ve bırakıyor bir daha içmiyor. Kimisi sigarayı bırakamıyor. Bunu niye anlattım bu örneği? Demek ki her insan farklı farklı tepkiler verebiliyor bir şeylere. Demek istediğim şu, depresyon, ansiyete... Takıntılar, panik atak ve buna benzer şeyler. Sadece şu kişi tarafından tedavi edilen bir şey mi? Değil. Sadece herkese şu ilacı verdiğiniz zaman iyi olacak diye bir fayda var mı, garanti var mı? Yok. Peki buraya dikkat edin. Her insana şu şu duaları okursanız kesin geçer diyebiliyor musunuz? Elbette hayır. E, örneği lütfen düşünün. Sigara örneği. Kimi bırakıyor bırakamıyor, kimisi farklı farklı bırakıyor. Bir ilaç düşünün, ikinci bir örnek. Bu ilacı siz aldınız, ben aldım, Ahmet aldı, Mehmet aldı. Dördümüz toplandık, nasıl geldi ilaç? Belki sana iyi geldi, ben anlamadım bile. Bana çok ağır geldi diyebiliriz. O yüzden acizane, düşüncem odur ki, allah Teala'nın ilmine biz vakıf değiliz. Küçücük beyinlerimizle Allah'ı haşa sorgulayacak halde değiliz. O yüzden Allah Celle Celaluhu'na ait olan şifayı verme, şafi ismini kendi üstümüze alıp da insanlara caka satmayalım. Çok özür dilerim. Bu hangi psikolog, hangi psikiyatrist, hangi hoca efendi olursa olsun, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde yazmadığı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde geçmeyen bir konu hakkında yani neyin neden şifa olacağı belirtilmemiş ama birileri çıkıyor, şunu yaparsanız iyileşirsiniz diyor. Sen bunu neye dayanarak söylüyorsun? Veya bir psikiyatrist abimiz, birçoğunu zaten takip ediyorum, kitaplarını okudum, bazılarıyla görüştüm ama hiçbir şunu diyemez. Ey anksiyete hastaları veya işte hastalık olarak görmüyorsanız efendim işte anksiyetesi olduğunu söyleyenler, ey panik hata olduğunu söyleyenler şu maddeleri yapın, kurtulun. Çözüm bunda diyemez. Biz kim oluyoruz ki? Sadece tavsiyede bulunabiliriz. Bunu niye size söyledim? Bazıları sanki bu evhamı anksiyete, panik atak diye söylenen bu tabirler içindeki kişileri deli olarak görürken kimileri de kardeşim bunlar zengin hastalığıdır. Zayıf insanların hastalığıdır. Gerçekten imanları kuvvetli olsaydı bu insanlar böyle korkmazdı. E, Allah'tan korkan insan neden korkacak kalbi hızla atıyormuş da yok bilmem neymiş de der. Bu cehalettir. Bugün maalesef buradayız. Çünkü bunu yaşayan biliyor. Aynı şekilde ilaçlar konusunda duaya gerek yok diyenler var. Olur mu duasız? Elbette dua edeceksin. Tamam bazen ilaç alman lazım. Bazılarda ne diyor? İlaçsız geçmez bu diyor. Abi ilaçsız geçenler var? Yok. Bir videoda hayatı değişenler var? Yok diyor hala. Program başında sizlerle paylaşmaya çalıştım ya. Belki bu video bittikten sonra hayatınızda bazı kardeşlerim için inşallah daha güçlenmesine, bu evhamlardan, bu tanımlamalardan kurtulmasına vesile olur. Çok üzerine gidiliyor bu sıralarda. Çok değerli bir insan var. Ben çok seviyorum kendisini. İzzet Güllü diye bir psikolog abimiz. Böyle son 1-2 aydır birileri çıkıyor. Kendisinin güzel böyle insanlara tavsiyeleri var. Ve vatandaş ağzıyla konuşuyor. Bazı kişilerde çıkıyor. Efendim onun konuşmasıyla, dilindeki işte o tonlamalarla vesaire böyle garip garip şeylerle İzzet Güllü hakkında böyle videolar yapıyorlar. Ya adam çok güzel bir şey söylüyor. Bugüne kadar edindiği tecrübelerle ki birçok noktada kendisine katılıyorum. Paylaşımlar yapıyor ve bu konuda birçok insan elhamdülillah etrafımda kardeşlerim de var düşüncelerinin neler üretebildiğini anlamışlar bu videolarla. Ben tebrik ediyorum kendisini acizane. Ama aynı yere geliyorum. Ya kesin şundan şu olur, bundan bu olur. Bu bizim elimizde değildir. Allahu Teala dilerse işte bir videoda belki dedim ya bu videoda inşallah bir vesile olur. Hayatı kurtulur bir adamın. Kiminin ilaçla, ekiminin bir tek duasıyla, bir, kendisi bile dua etmese, anacığı, babacığı bir dua eder, onunla kurtulur. Olmazları olduran Allah'tır Celle Celaluhu. Biz kim oluyoruz ki hayır efendim şöyle olmalı veya böyle olmalı diye. Bu konuda e, biraz daha büyüklerimizden, bu konuda düşünürler, düşünürlerden, hocalarımızdan daha tevazuyla, ve bir şeyleri Allah'a bırakarak, Allah adına karar vermeden, şifanın ondan geldiğini Celle Celaluhu bilerek, bunu damarlarında hissederek insanlara davranmalarını acizane tavsiye ediyor. Dengeli gideceğiz. Değerli kardeşlerim, bu anksiyete, panik atak mevzularında neler yaşanıyor? O tecrübelerden sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonra neler yapılabiliri? En zevkli kısmı da sona bırakacağım. Şimdi hayatımızda çocukluğumuzdan bu yana getirdiğimiz bir takım alışkanlıklar var. Bir etiket düşünün. Mesela şu bardağı alıyorsunuz bir, bir milyoncu denen bir yer veya bir mağazadan. Bunun diyelim bir etiketi var bu tarafta. Şu kıyafetin bir etiketi var. Aldığımız malların fiyatı yazar. Biz onun fiyatını üzerime olup olmayacağımı etiketten anlarım. Kasaya gittiğim zaman da barkoddan tık tık tık bu ne kadarmış bunu satan firmada anlar. Bu bir etikettir. Sınıflandırmadır. Biz de küçük yaşlarımızdan itibaren diyelim elimize sıcak bir su döküldü. Diyelim babamız bize ceza vermek için bizi karanlıkta bekletti bir yerde. Diyelim anne bağı annemiz babamız bize eğitim vermek adına yanlış bir hareket yaptılar seni öcüler yiyecek bak seni cadılar şimdi ham yapacak polis amcalar şunu yapacak dedi örnekleri arttırmak mümkün veya asansörde kaldık veya çok güzel bir şey yaşadık hep olumsuz olmasın bütün bunlar bizim zihnimizde depolanıyor. Biz o etiketleme nasıl eşyalarda, maddelerde varsa bir etiket yapıştırıyoruz. Pat, bu güzel bir şey. Çok korkunç bir şey. Hatırlamak istemediğim bir şey. Bu fena değil. Hayır bunu istemiyorum gibi etiketler var. Bu salisenin bilmem kaçta kaçında zaten oluyor. Müthiş bir nimet insanın vücudu ve o beyni. Ve bu etiketler belli bir yaşa geldiğimiz zaman... Biz zannediyoruz ki hep geride kaldı. Bütün geriye attığımız her şey kaybolmuyor. Sadece birbirleriyle bağlantı yerleri kopuk. Ama bütün hafızada yerler burada. Senin sünnet düğünün burada duruyor, orada yaşadıkların. Burada diyelim ormanda kaybolmuştun, burada şuydu, burada buydu. Onunla ilişkilendirdiğin bir şeyle karşı karşıya kaldın. Diyelim ki 35 yaşındasın. 15 yaşında yaşadığın bir şey, 20 sene unutmak istedin, üstüne hiç gitmedin, hep kaçtın, yüzleşmek istemedin, 35 yaşındasın. 15 yaşındasın diyelim o zaman asansörde kaldın, 20 sene asansörle ilgili herhangi bir durum yok diyelim, 35 yaşında bir gün ikinci kattan üçüncü kata çıkarken asansörde arada kaldın ve hemen... O 15 yaşında asansörde kaldığın 3 saat belki kimsenin sana yetişemediği zaman aklına geldi ve hemen bir bağ kuruldu. Küçük bir bağ. Sonrasında işte bu evhamdır, panik ataktır, ansiyetidir, şu tekrar olur mu, acaba olur mu, bir daha olur mular başlıyor. Yani bir tetik. Bunların şöyle biraz daha temeline baktığımız zaman biraz içine kapanık daha insanlardan mesela duygusal ve kendini ifade edemeyen veya insanları kırar mıyım düşüncesiyle biraz da böyle sosyal olmayan bir insansanız bunlara daha yatkın oluyorsunuz. Ama şunun haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tam olarak bir hastalık mıdır yoksa bir insanın düşüncesi midir? Acizane İkincisini tercih ediyorum. Bunu biraz daha açacağım inşallah ilerleyen dakikalarda. Bu bir hastalık mıdır? Allah Allah. E, hastalık olmasa bunun ilacı üretilmez. E, o ilacı aldığım zaman ben rahatlıyorum. Eskisi gibi korkularımı düşünmüyorum. Ama bir taraftan da kafamı uyuşmuş hissediyorum ve bir zaten uyku hali oluyor. İlacı bıraktığım zaman yenileniyor. Demek ki bu bir hastalıktır diye bir durum söz konusu oluyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Evet Allah tarafından gelen bir imtihan. Lakin mutlaka benim ilaç almam gereken bir durum mu bu yoksa benim algılarımla ilgili bir durum mu onu gözden geçirmem lazım. Şimdi girelim konuya. Bugün size bir örnek vereceğim. Evinizde yeni taşındınız, eşyalarınızı yerleştirdiniz. Müthiş bir ama gürültü var. Giriş kattan bir yer kiraladınız. Yan tarafınızda bir market var ve orada fanların, oradaki klimaların sesi geliyor. Bir uğultu geliyor. Duvara da böyle biliyorsunuz, böyle bir onun yansıması olur. Böyle bir ses var. Bugün taşındığınız ilk gün. Allah Allah, ya sesi sen de duyuyor musun hanım? Duyuyorum. Ya ne kadar garip bir ses ya. falan. Ertesi gün oluyor. Komşunuza diyorsunuz ki, ya böyle bir ses geliyor ama gerçekten yani siz duymuyor musunuz? Bizi o kadar rahatsız etmiyor diyor. Allah Allah. İki üç gün geçiyor, cidden alışıyorsunuz. Ha sesi duyuyorsunuz ama sizi rahatsız etmiyor. Ne kadar ilginç değil mi? Bizim algımız evela dikkatimiz o seseydi. Ama daha değişik şeylere gözlem yapmaya başladık ve belli bir zamandan sonra bu sanki biraz daha normalmiş gibi geliyor. Belki başınıza gelmiştir. Bir duvar saati düşünün. Tık tık tık tık. Normalde işi gücü yani. Saat. Tiktakları var ama bazı zamanlar böyle kafaya bir şeyleri taktığınız zaman uyuyacaksınız ya. Hiç ses olmamasını istersiniz. Her gece aynı sesi çıkaran saat o gün sanki Davulla böyle dang, dang diye e, vuruyormuş gibi zannedersiniz. Sadece algınız değişiktir. Yani bakış açınız, o anki duygunuz farklıdır. Son bir örnek. Çok sevdiğiniz bir ilahi veya bir şairin mısrası veya duymak istediğiniz bir ses diyelim. Telefonda anneniz, gurbetteki e, efendim amcanız neyse. Her şey aynıdır ama size farklı gelir. O gün sabahleyin kalktınız ya, gözünüzü açtınız şöyle bir öf dediniz ya bugün nasıl bir gün böyle ya. Güne uyandınız olumsuz bir şekilde. Ya her gün sizin için güzel olan bir şey mesela o gün güzel gelmemeye başladı. Ya bir telefon açsa da bir konuşsam dediğin kişi o gün telefon açıyor beklediğin bir telefon mutlu değilsin. Ama hayatındaki her şey aynı ama sen öyle algılayamıyorsun. Çünkü bakış açın değişik. O saatin tiktakı gibi. Her gün yapmaktan zevk aldığın şeyler o gün farklı. İş yerine gidiyorsun. Her gün selamun aleyküm kolay gelsin diyen adam selamun aleyküm diyor. Etraftakiler de anlıyor ki bir şeyler var. Şimdi o kişi aynı yataktan kalktı. E evli ise aynı kişiyle beraberdi yani yatakta. Bekarsa tamam. E şimdi arabayla geldiyse aynı arabayla geldi. Plakası farklı olsa da bir belediye otobüsüyle geldi. Aynı saatlerde iş yerine geldi. Arkadaşları aynıydı. Ama neden o gün farklı hissetti kendini? Demek ki bizim her günümüz... ...bugünün tabiriyle standart bir şekilde gitmiyor. Bina aynı, ortam aynı, sen aynısın, ağrınsızın var mı yok ama mutsuzsun. Ama bazen de çok mutlusun. Bu örnekleri binlerle çoğaltabilirsiniz. Bir dakikamız bir dakikamızı tutmuyor olabilir... Burada Allah Teala'nın kabz ve basl hali devreye girer. Bazen kendimizi böyle yüreği sıkılmış, sanki bir posası çıkarılmış efendim portakal gibi hissederiz. Her şey dünyada üstümüze geliyormuş gibi hissederiz. Bazen de öyle bir enerjisi yüksek, hayata pozitif bakan bir insan oluruz ki, "Ne yapıyorsunuz ya?" falan evladınız der. "Baba bugün iyisin ya." veya hanımınız maşallah falan. Ben de bilmiyorum çok iyiyim. Halbuki cebinize 10 kat para gelmemiştir. O gün bir müjde almamışsınızdır. Dedim ya sabahleyin nasıl kalktınız veya günü sonrasında bir anda değiştiniz. Bazen Allahu Teala sıkar, bazen ferahlatır. Kendisine yaklaşmamız ve kulluk görevlerini hatırlamamız Belki sevabımızın çoğalması Günahlarımızın azalması içindir Biz bilemiyoruz Ama bazen böyleyiz Anlatmak istediğim bazen böyledir Hayat hiçbir zaman böyle gitmediği gibi Hiçbir zaman yükselemeyeceğiniz gibi Hiçbir zaman da dibe vurmazsınız Bazen böyledir Bazen böyle Bu videoyu izlerken Kendinize şöyle bir soru sorabilirsiniz. İbrahim abi anlattığına göre ben şu an nasılım? Böyle miyim? Şöyle miyim? Böyle miyim? Yoksa çakılıyor muyum yere doğru? Hangi halde olursanız olun. Bana şunu söyleyebilir misiniz? Bugün tüm maskelerimizi ortaya koyduk ya samimiyiz ya beraber. Şunun cevabını bana verir misin kardeşim? Hiç mi mutlu olmadın hayatta? Hiç mi tebessüm etmedin? Hiç mi iyi bir haber almadın? Çok sevdiğimiz o hareket var ya, o cümle daha doğrusu. Ah benim hayatım hep kötülüklerle geçti. Hiç yüzüm gülmedi. Hep bana oldu şunun e, yanlışı veya zararı. Bu kelimelerden kurtulalım. Hep, hiç, her, herkes kötü davranıyor. Hiç mutlu olmadım. Hep yalnız kaldım. Koca bir yalan. Peki, hep mutlu muydum? Hiçbir hastalığım olmadı. Herkes çok iyiydi dediyen var mı? Yok. Çünkü buna ihtiyacımız yok. Ne dedik? Bazen öyle, bazen böyle. Kardeşler, ben size bazı notlar aldım unutmamak için. Çok fazla sorumluluk alırsanız, evladınızı yetiştirirken de, karı koca ilişkilerinde de, bir yerde şefsiniz, müdürsünüz veya işçisiniz, hayatınızı hep iki kişilik yaşamak zorunda kalırsınız. Bakın sorumluluk ayrı, aşırı sorumluluk ayrıdır. Bu mükemmelliyetçiliği beraberinde getiriyor ve maalesef bu insanlar daha yatkın oluyor Anksiyeteye, panik hata. Yani onu şöyle yapmalıyım. Malı meli eklerini koyuyoruz. O bana şöyle davranmalı ama ben de bunu yerine getirmeliyim. Bunu yapmazsam ne olur? Bu olmazsa ne olur? Gibi. İşte bu aşırı sorumluluklar belki de Allah Teala'nın bizden istemediği bir takım sınırlara gitmemizdir. Ne demektir bu? Rezak Allah demiştik Celle Celaluhu. Peki koruyup kollayan, gözeten kimdir? Allah Teala'dır. E ben kendime dikkat etmeyecek miyim? Edeceksin. Oğluma, kızıma dikkat etmeyecek miyim? Edeceksin. Ama elinden geleni yaptıktan sonra takdire razı olacaksın. Tedbir senden takdir Allah'tan Celle Celaluhu. Ben şimdi evimde oturuyorum. Oğlumu okula göndereceğim. Acaba yolda başına bir şey gelir mi? Allah korusun bir araç onu ezer mi? Kızımı şimdi evlendireceğim diyelim. Ee, mutlu olurlar mı? Dayak yer mi? Boşanırlar mı? Adam geçinebilir mi? Veya kişi bunu düşünebilir. Ben evleniyorum. Acaba kiramı ödeyebilir miyim? Bazılarını düşünmemiz çok normal. Zaten Allah Teala'nın bir şeyleri vermesinde büyük hikmetler var. Korku güzel, evham güzeldir. Daha dikkatli olmamızı, daha kontrolü olmamızı sağlar. Ama bu artık aşırıya kaçtıysa her şeyin azı karar, çoğu zarar olduğu gibi bu sefer evham oluyor. İşte bizim bugün konuşmaya çalıştığımız öyle olursa ne olur, bu olursa ne yaparım, şu olmazsa ne olurlara gidiyoruz. Buna gerek yok. Bugün almamız gereken kararlardan bir tanesi hayata ...olduğu gibi bakmaya çalışalım kardeşlerim. Ne veriliyorsa bize... ...şu an hangi imkandaysak... ...onun içerisinde mutlu olmaya çalışalım. Başkalarının... ...edindiği... ...bir takım zenginlikleri, pozisyonları... ...çalışma şartlarını, onların oturduğu evi... ...özendiğimiz her şeyi bir kenara bırakıp... ...içinde bulunduğumuz... Ama beğenmediğimiz evi, daha iyisi olabileceğini düşündüğümüz varsa arabayı, hiçbir şeye bakmak istemiyorsanız şu ellerinize, vücudunuza bakıp biraz daha dikkat edip bu eli ve ayağı olmayan insanları düşünüp şükretmeyi öğrenmeliyiz. Yani bize verilmeyenlerin dışında bizim olan ama değerini bilmediğimiz şeylere yönelmemiz gerekiyor. Eğer bu iç sıkıntılarını onları şunları bunları yaşamak istemiyorum diyorsanız lütfen sizden rica ediyorum. Kendinize etmeyin. Çocuğunuz bir imtihandır. Çocuğunuzun sahibi siz değilsiniz. Gelecekle ilgili hepimizin bir takım beklentileri elbette korkuları var. Ama bunlar aşırıya kaçmamalı. Elimden geleni yapmam, tedbirimi almam takdiri Allah'a bırakmamdır. Şimdi sizlerle paylaşmak istediğim diğer bir şey hayatı biraz akışına bırakacağız. Böyle olması gerekiyormuş. Bundan yıllar önce çok hoşuma gitmişti bir hak dostunun kelamıdır. Oğlum sen yapabildiğin kadarını yap. Gerisini Allah'a bırak ve düşün ki Bugün hangi haldeysen Allah böyle olmasını istiyor? O zaman pek anlayamamıştım bunu. Daha sonra anladım. Allah Celle Celaluhu böyle olmasını istiyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Büyük bir artı senin için. Yatağa yatıyorsun. O niye eksik, bu niye eksik, niye şöyle, bu niye böyle değil diyorsun ya. Bir dakika Allah bunu böyle istemiş dediğin zaman haşa kimi kime şikayet edeceksin? Benle ilgili şikayette bulunabilirsin Ahmet'le Mehmet'le ilgili. Kocanı, hanımını, çocuğunu şikayet ettin. E bunları vereni kime şikayet edeceksin haşa. Bu insanı frenliyor. Ha ben şu an olumsuz düşünüyorum. Düşünmemem gerekenleri düşünüyorum. Kafama şunu taktım şöyle oldu böyle oldu. Bugün böyleymiş. Ben neden böyleyim dediğiniz zaman siz bir sıfır mağlup. Devam ediyorsunuz. Niye böyleyim yok? Bu soruyu sormayın kendinize. Böyle olması gerekiyormuş. Ama üzerine de gitmeyin. Başka şeylerle uğraşın. Ben unutmamak için aldığım notlarda aklıma geleni söylüyorum. Siz bunları toparlarsınız. Akıllı insanlarsınız. Konudan konuya belki geçiyor olabilirim. Af buyurun. Bunları böyle profesyonel bir şekilde hazırlanıp sizlere aktarmak için değil içimden gelenleri düzgün ve dürüst bir şekilde aktarmak için huzurunuzdayım. Değerli kardeşlerim, değerli olduğunuzu bilin ve Allahu Teala'nın sizi sevdiğini bilin. Artık üzerinizdeki şu elalem ne der putundan kurtulmaya çalışın. Bu hastalık gibi görünen şeylerden kurtulmanın diğer bir yolu maddemiz El alem nedir'i boşverin. O meli malı eklerini konuştuğumuz yer vardı ya, onun böyle düşünmemesi, bunun şöyle anlamaması için şöyle davranmalıyım. Bırakın bunu. Olduğunuz gibi olun. Belli saygı, sevgi çerçevesi içinde toplumumuz, ahlakımız, geleneklerimiz neyi uygun görüyorsa o sınırlar içerisinde olduğunuz gibi olun. Beni böyle kabul etsinler. Ben de bir insanım. Benim de şöyle davranışlarım, böyle e, sözlerim olabilir deyin. Bu bizim içimize attıklarımız, bizi hasta eden şeyler. Biraz daha bunları dışarı atmaya çalışalım. Küçük şeyleri büyütmeye bayılıyoruz. İncir çekirdeğini doldurmayan şeyler bunlar. Bunları büyüte büyüte büyüte dev haline getiriyoruz. Bugün senin için küçük şey nedir, büyük şey nedir bunu da bilmelisin. Bugün yırtık bir efendim koltuk altı ile bir gömleğin var. Sokağa çıkman gerekiyor. Bu senin için hayatının en büyük problemiymiş gibi davranma. Eyvah! Ayakkabımın topuğu kırıldı. Yüzümde bir tane sivilce çıktı. Bugün o derste başarısız oldum. Bir yere sunuculuğa gittim. Dilim sürçtü. Bir şeyler dedim. Tüh. Veya fotoğraf çekiyorum. Bir yerde yayınlayacağım. Fotoğrafta iyi çıkmadım. Bir yere gideceğim. Arkadaşıma. Geç kaldım. Trafikte kaldım. Arkadaşlar bunlar veya benzeri birçok şey gerçekten çok önemli şeyler mi? Yoksa biz küçük şeyleri biraz büyütüyor muyuz? Karı-koca ilişkilerinde de bu oluyor. Neden bana şöyle baktın? Neden şunu şöyle dedin? Biz büyük dertleri görmediğimiz için küçük şeylerle uğraşıyoruz. O yüzden bir başka madde aklımdayken söyleyeyim. Ne olur? Kendinize bir meşgale bir iş bulun. İbrahim abinize kızacaksınız biliyorum belki bazı konularda ama hakkımı helal ediyorum şimdiden. Diyelim ki Hanım kardeşlerimiz daha iyi anlayacaklardır bu vereceğim örneği. E, evinizde oturma odası takımı burada duruyor. Bir tane üçlü kanepeniz var, bir tane tekli, bir tane ikili var diyelim. Canınız sıkıldı ya, sohbet açıp dinlemediniz o gün. İşinizi bitirdiniz, yapacak bir şey bulamadınız. Bir şeyleri toparlamaya çalışın, o kanepenin biraz sağa getirin. Karşıya götürün, yer değiştirin, halının şeklini değiştirin, değiştirdiniz bir daha değiştirin. Bu gençler için de böyle. Cep telefonunun karşısında saatlerinizi tüketip de hem gözünüzü hem zihninizi hem ahlakınızı maalesef bozacağınıza boş durmayın. Kendinizi daha iyi hissetmek istiyorsanız bir meşkaleniz olsun. Erkek olsanız kadın olsanız da. E ben akşama kadar kitap mı okuyacağım? Okuyamıyorsun okuma. Akşama kadar Kur'an mı okuyacağım? Kendimi geliştirmek için bir şeyler izleyeceğim. E kaç saat izleyeceğim bunu? Ne yaparsan yap. Hiçbir şey yapamadın. Bunları yapın diye söylemiyorum ama. Mesela ben size okumak için bir şey not almışım. Birazdan okuyacağım bunu. Bunu bir şöyle yapın mesela. Hiçbir şey yapamıyorsun ya. Zamanın geçmesi için. Bak şimdi böyle yaptın. Yeter ki boş durma. Zihnin boş durduğunda bir şeyler üretecek ya. Meşgale bul. Aa ne güzel 8'e katladım. Şimdi 12'ye katlamaya çalışayım de. Tabii yararlı şeyler de yap ama en asgarilisinden bahsediyorum. Yani şöyle durmayın. Böyle durmayın derken hiç sakin böyle kafanızı daha da böyle dinginleştirecek bir anınız olmasın mı? Olsun. Ama uzun süre böyle kalmanız bir şeyleri kafada kurmanız anlamına gelir. Zaten bu elektronik aletlerin, elektrikli aletlerin ortaya çıkmasından, sözüm ona hayatın kolaylaşmasından sonra maalesef hayatımız kabusa döndü. İnsanların uğraşacak bir şeyleri, meşgaleleri olmadığından dolayı birbirlerine saldırır hale geldiler. Lütfen boş kalmayın. Bir şeyler bulun. Bir şey yazın. Şiir mi yazıyorsunuz? Bir şey mi çiziyorsunuz? Efendim... Ee, ...yararlı insanların faydasına bir şeyler mi üretiyorsunuz? Veya bir hayır kurumunda mı çalışıyorsunuz? İşte evinizi toparlayın, yerlerini değiştirin, bir şeyler dikmeye çalışın. Bakın yurt dışında binlerce insan şu anda erkek örgü örme kurslarına gidiyor. Yurt dışında. Bu aslında çok şaşıracağımız bir şey değil. Bunun kadını erkeği diye bir şey yok. Ama örnek olsun diye söylüyorum. 2000'den fazla sadece Hollanda'da başvurmuşlar ben de öğrenmek istiyorum diye. Ya değişik değişik bir şeyler insan ihtiyacı artık hayatın bu monotonluğundan çıkmak için. Bu da başka bir maddemiz cebimizde olsun. Lütfen meşkalesiz olmayın. Boş oturmayın. Ya kitap okuyun ya bir şeyler dinleyin ya bir şeyler izleyin. Hareketli olun. Hareket hayatınızın her anında olsun. Müslümanın emekliliği olmasın. Ben 45 yaşına geldim, 50 yaşına geldim. Emekli olurum. Ondan sonra şöyle bir hayat. Emekli ol resmi olarak. O değil. Ama hayattan emekli olma. Ayakta öl. Halit bin Velid gibi radiyallahu anh. Kaldırın beni demiş aya. Son nefeslerine veriyor. Kılıcımı mı verin bana demiş. Kılıcına dayana dayana gitmiş. Ayakta öleceğiz biz. Pısırık olmayacağız kardeşlerim. Bunu aldığımız zamanlar olabilir mi? Evet. Anksiyete, panik atak, bilmem ne korkularımız olabilir mi? Olabilir. Ama bunların geçeceğini biliyoruz Allah'ın izniyle. Neler geçmedi ki? Şimdi notlarımdan devam ediyorum. Ha, mükemmel olmaya çalışıyoruz demiştim ya. Hayatı kusursuz, problemsiz görmek istediğimiz gibi kendimiz de öyle olmaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz hep yüksek. Yapmalıyım etmeliyim o melimalılar. Benim beklentilerim burada. Ben buradayım. Ömrüm de burada bitiyor. Çoğumuzun böyle. Beklentim buralarda. Ben buradayım. Neden bu beklentimi şuraya çekip de biraz daha böyle akıllıca bir iş yapmıyorum? Neden o kadar yukarılara çıkıyorum? Bilsem ki benim beklentim burası. Buraya geldim. Buraya çıktığım zaman daha da mutlu olacağım. Ama beklentilerim buradayken ben buradayım. Her günüm neden acaba oraya gidemiyorum diye hüsran içinde geçecek. Hayattan beklentilerin ne kadar az olursa o kadar mutlu olursun. Hayattan beklentilerin ne kadar yüksek olursa o kadar mutsuz olursun. Çünkü onların çoğuna ulaşamadan Azrail aleyhisselam sana ulaşacak. Hiç hedefimiz olmasın mı? Olacak. Ne demek? Ama bu hedefler Alice Harikalar diyarındaki bilmem Hollywood filmindeki saçma sapan bir şekilde olmayacak masal dünyasında. Müslümanın kadınıyla erkeğiyle ayağa yere basacak. Hayal dünyasında değil ama onun bir hayali var. İlahi Kelimetullah hayali. Bir gün bütün insanların gerçek din İslam'a girmelerine vesile olmak... Müslüman olmalarına, şeref kazanmalarına vesile olmaktır. neh anil münker. Değil mi? Emri bil maruf. Bu benim için bir ideal bir gaye olmalıdır. Bu gaye benim bütün gayelerimin, hedeflerimin önünde olmalıdır. Ama diğer masal hikayelerine veya başka şeylere Müslümanın harcayacak vakti yoktur. Hayatı akışına bırakacağız. Böyle olması gerekiyormuş. Kendinizi şöyle kasarsanız hayatta sert bir darbe geldiği zaman yıkılırsınız. Biraz esnek bıraktığınız zaman döviz sporlarıyla ilgilenen arkadaşlarımız iyi bilirler. Gardınızı daha iyi alırsınız esnekken. Biz kendimizi kasmayacağız. Rahat bırakalım. Bugün başın ağrıdı. ağrayabilir. İnsanlar sabahlara kadar inim inim inliyor yoğun bakımlarda. Morfinler, o ağrı bantları veriliyor. E bugün evimde şöyle şöyle bir sıkıntı yaşadım kocamla. Kocası ölmüş, mezarını bile bilmeyen Suriye'de mülteciler yaşıyor çadırlarda. E benim oğlum kızım gerçekten şu bilgisayarın başından bir türlü kalkmıyor. Oğlunu sokaklardan bile toparlayamayacak hale gelmiş. Anneler babalar var kardeşim. Ya evimi hiç sevmiyorum ya. Bir oda bir göz böyle rutubetti zaten. İstersen bir arabana bana bir e-posta yolla sana. Ne zor durumda olan insanlar bana mesajlar yolluyor. Onların fotoğrafları ile bir hangi evde yaşadıklarını sana bir atayım. Haline şükret. Abi şöyle bir hastalığım var, geçmiyor ki. İstersen özel olduğu için bunlar hepsini paylaşamıyorum. İsimlerini böyle karalamak istiyorum bazen. Gelen binlerle ifade ediliyor. Rabbim biliyor. Binlerce mesaj. Böyle zihnimde birçoğu ve hiçbirine yardımcı olamıyorum. Sadece dertleşiyoruz onlarla. Allah razı olsun diyorum. İnşallah şöyle olur. Bir faydam olmuyor. Ama o mesajların çoğunda senin benim sıkıntılarımın kat kat fazlası var. Lakin biz derdimizi, sıkıntımızı sadece biz çektik. Dünyanın bütün problemi bizde zannettiğimiz için bu haldeyiz. Mutlu olamıyoruz. Hep suratımıza sık. Kocamızı beğenmiyoruz. Kocamız zaten şey, hanımımız Beni beğenmiyor, ben hanımı beğenmiyorum, çocuklar beni beğenmiyor, ben onları beğenmiyorum. Ben idareciyi beğenmiyorum, İdareci vatandaşını beğenmiyor, patron işçisini beğenmiyor. Hepimiz şikayetçiyiz. Var mı zaten bir tane nankör olmayan aramızda şu anda? Böyleyiz. Kardeşlerim, meşgale bulacağız demiştik. Şeytan boş durduğunuz zaman sizi meşgul edecektir. Hepimizi meşgul ettiği gibi. Şeytanın meşgul edemediği kişi günah işlemeyen, işleyemeyen daha doğrusu ismet sıfatı olan peygamberlerdir. Aleyhümüsselam. Onların dışında Allah dostu, veli zatlar dediğimiz insanlar da kusursuz değildir, hatasız değildir. Ben de, sen de, o da, bu da hepimiz hatalıyız. Burada bunu düşünerek ne olur hayata biraz daha her şeyin olması gerektiği gibi değil de her insanın başına gelen, peygamberlerin de başına gelen imtihanları olduğu gibi benim de böyle bir iç sıkıntım oluyor zamanla, zaman. Ben bu niye, niye böyle, nasıl böyle, neden olduları, niçin olduları değil. Daha güzel hayaller ve içime attığım o çocukluktan beri gelen yüzleşmediğim korktuğum, üzerine gitmediğim bir şeyler var mı? İşte bunları psikologlarla eğer biraz daha böyle ilerlemiş bir hale geldiyse konuşarak ki onları da iyi seçin. Mesela İzzet Güllü abinin videoları var. Bedavayı adam zaten anlatıyor. Yani o kadar çok şey öğrenebilirsiniz ki. Bundan 3 sene önce bu YouTube kanalına bu programları atmaya başladık. Belki bundan on katını da Lali Gül Efendi yaptık. On altı senedir buna benzer şeyler anlatıyorum. Şimdi sizlerle paylaştığım mevzular, belki o zamanları hatırlayanlar vardır. Elhamdülillah, doktor değilim, fıkıh ilmim yok, herhangi bir bu konuda kabiliyetim yok. Ama böyle olmasına rağmen Allahu Teala'ya şükürler olsun, birçok kardeşimizin hayatında güzel şeylerin olmasına vesile kılınmışız. Elhamdülillah. İnşallah günahlarımıza kefaret olur. Bunu niye söylüyorum size biliyor musunuz? Siz de bir başkasına vesile olabilirsiniz. Kendi yaşadığınız şeyi utanmayın, çekinmeyin. Kimseden saklamayın. Kardeşim benim zamanında böyle bir şeyim vardı. Elhamdülillah geçti. Senin de geçecek deyin. Çok fazla vaktimiz yok. Bir saati açtık. O yüzden size anlatmak istediklerimi en azından bir bölümünü anlatayım. Eğer düşünüyorsanız ee, videonun altına arkadaşlarımız haber verirler. Bu devam etsin diyorsanız devam ederiz. Ama yok bunlar devam etmesin. Bazı tavsiyeler şunlar bunlar olursa biz başka bir program inşallah haftaya e, çekeriz. Videonun altına bittikten sonra mutlaka yorumlarınızı yazmanızı istiyorum. Çünkü aktarmak istediğim daha çok şey vardı. Şimdi kardeşlerim heh, beyin kimyasalları değişebiliyor. Şimdi ilaçları ee, kullanmamak gerekiyor da gerekiyor diye de bir şey algılanmasın. Doktorunuz size neyi tavsiye ettiyse onu bir uygulayın. İbrahim kardeşimiz bunu söyledi. Bak kesiyorum bu ilaçları demeyin. Çünkü bu ilaçların aniden kesilmesi daha büyük hastalıklara, rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor. Lütfen uzmanlar e, size neyi tavsiye ettiyse şunu şunu şöyle kullanacaksın diye o süre içinde onu kullanın. Eğer bırakacaksanız, hekim kontrolünde bunu yapmaya devam edin. Hekim bulamadınız, bu ilaçları azalta, azalta, birden değil, azalta, azalta götürün. Sizlerden gelen şu suali cevaplamam gerekiyor, acizane. Ne zaman bunlar biter? Mesela bu panik atak oldum, anksiyete, şu bu fobiler var, kafamda bir sürü korkularım veya takıntılarım var. Kardeşler bunlar 3 günde olmadı. Senin çocukluğundan veya diyelim ki belli bir yaştan sonra oldu, birikti. Bu birikimler ne kadar zaman aldı? Belki bunun geçmesi için de senin alışkanlıklarını gözden geçirip kendi hayatında yeni bir bakış açısıyla biraz daha objektif, biraz daha oluruna bırakarak, suyuna giderek, efendim, şükrederek, daha kanaat ederek, e, el alem ne der putunu öldürerek... Allah ne der Celle Celaluhu düşüncesini ufuklara göndere, bayrak olarak çekerek ve daha pozitif, daha iyi düşünerek iyi şeylerin olacağını ve insanlara nasıl bir iyiliğim dokunur, hayvanlara, bitkilere nasıl bir iyiliğim dokunur biraz daha tebessüm ederek hayata bakabilmenin yolunu açman gerekiyor. Bakış açını değiştirmen gerekiyor hayata karşı. Bunu yaparsak çok daha mutlu bir hayat bizi bekliyor. Bakın ne demiş Mevlana Hazretleri? Binlerce kapıyı açsan ne olur ki? Gönül kapısını açmadıktan sonra. Binlerce dostun olsa ne fark eder ki? Sen yüzünden maskeyi çıkartma, çıkartmadıktan sonra. Binlerce sevenin olsa ne fayda, ihtiyacın olduğunda yanında olmadıklarından sonra. Binlerce gözün olsa neye yarar, bakmasını bilmedikten sonra. Bunlar boş kelimeler değil. Dostunu iyi seç, arkadaşını iyi seç. Ve burada bize aktardığı gibi hepimizin bir maskesi var. Az önce dedim ya maskelerimizi bırakalım diye. Bu maskelerinizi ne olur? Herkese karşı çıkartamazsınız. Bazen maskemizin olması gerekiyor ayrı. Ama ne olur? Ailenize, hanımınıza, kocanıza, yakın arkadaşlarınıza ne olur? Takmayın. Kendinize en kötüsü takmayın. Kardeşlerim, kimse mükemmel değildir. Mükemmel olmaya da çalışmamalı. Karşımızdaki insanları mükemmel hale getirmemeye uğraşmalıyız. uğraşmamalıyız. Çünkü bunu başaramayız. Biz de mükemmel değiliz. Hatasız değiliz. Eşimiz, kocamız, doktorumuz, hocamız hepsi de hata yapabilirler. Değerli kardeşlerim, diyor ki Mevlana, hangi hoş vardır ki... Bir gün nahoş olmamıştır. Hangi tavan vardır ki bir gün yıkılıp yer ile yeksan olmamıştır? Yani yıkılmamıştır diyor. Sen iyisin. Sadece birilerinin zihnine yerleştirdiği sen hastasın komutunu çok ciddiye aldın. Acaba dedin, hayattan getirdiğin bazı şeylerin etkisinde kalarak zamanı gelmiş onlar gün yüzüne çıktı. Çocukluğundan beri şöyle görmeyeyim, görmeyeyim, görmeyeyim diye kafanı çevirdiklerin artık hayır benle bir ilgilen bakalım diyor. Onlarla ilgilen. Yüzleş. O vaktin geldi. Kaçıp kurtulabileceğin şeyler değil bunlar. Yüzleş. Kalbin... Çarpıntı şeklinde mi atıyor? Eyvah kalbim niye böyle atıyor dediğin için acaba o doktorun veya şunun şunun dediği şeyi yapmadığım için mi bu oldularla kafanı karıştırma? Doktora git, gerekli önlemini al ama ondan önce hayata karşı daha rahat ve sakin olmaya çalış bu videonun altına bile şöyle mesajlar gelecek İbrahim abi neden bu kadar uzatıyorsun 5 dakikalık bir şey yapsana bizi bu hale getirdiler sakin konuşmak veya bir mevzuyu anlatmak hayır. kısa olacak öz olacak yemek kısa olacak peki merak ediyorum bu kadar e, hayatı dolu dolu mu yaşıyorsunuz sizin için söylemiyorum başka ne işiniz var nereye gideceksiniz bu video 10 dakika değil de 1 saat oldu. 50 dakikada ne yapacaktınız çok merak ediyorum. Vaktinizi nasıl harcayacaktınız? Kardeş diyor ki son dakikalardayız. Bazen bunu size söylüyorum. Bazen bitmek bilmeyen dertler yağmur gibi üstüne üstüne gelir. Bak senden bahsediyor. Dertlisin ya üstüne üstüne gelir diyor. Kim diyor? Mevlana. Ama bilesin ki o rengarenk baktığın zaman doyamadığın gök kuşağı o yağmurlar yağdıktan sonra diyor ufukta açar. O yağmurların yağması lazım. Burası cennet değil. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu bize böyle bir söz vermedi. Kur'an'ın hiçbir yerinde bize siz çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz Burada hata yok, dert yok, yalan yok, hastalık yok, acı yok, zulüm yok, gözyaşı yok denmedi tam tersine. Burası cennet değil. Allah böyle bir söz vermedi Celle Celaluhu. Yalan da söylemedi. Vadinden dönmedi haşa. Biz olabildiğince bu imtihanların... Bu olumsuzlukların etraftaki gördüğümüz, yaşadığımız, aldığımız haberlerin içinde daha huzurlu kulluk görevlerini yapabilen, başka insanlara faydalı olmaya çalışan bir insan olacağız. Hayatı kendimize zehir etmeyeceğiz. Ve sakın kendinizi yalnız hissetmeyin. Allahu Teala her şeye kafidir. Keyfe de yeter. İnsan yalnız kaldığı zaman onun yardımcısı olarak da yeter. Kişi Allahu Teala'yı bulduktan sonra neyi kaybetmiştir diyor bir hak dostu ve kişi Allahu Teala'yı kaybettikten sonra haşa Allahu Teala kaybolur mu? Yani inanmadıktan sonra bütün dünyayı bulsa ne işe yarar diyor. Sen Allah'a inanıyor musun? Elhamdülillah mı diyorsun? Bir daha soruyorum, inanıyor musun kardeşim Allah'a? Celle Celal, inanıyorum İbrahim kardeşim. Elhamdülillah. İnanıyorsan sen kurtulacaksın. İnanıyorsan başaracaksın kardeşim. Bunun farklı yolları var. Farklı telkinleri var. Bugün vaktimiz yetmedi. Kendim uygulamaya çalıştığım nefes egzersizi var. Daha olumlu şeyler düşünmek. Bu tür sıkıntılar aklına geldiği zaman bunlar nasıl başa çıkarsın? Nasıl geçmişinle yüzleşmek gerekir? Böyle durumlarda çok fazla böyle Sıkıntı yaşamadan atlatabilmen için etrafına neler söylemen lazım? Formülleri var. Bunlar çok basit uygulanabilir şeyler. Ve Allahu Teala'nın bazı duaları vardır. Yaşanmış tecrübeler vardır. Bunlar nasıl? İnşallah isterseniz önümüzdeki haftalarda bunları da konuşuruz. Bu şunu yaparsanız kurtulabilirsiniz. Bundan dolayı böyle olmuştur diyeceğimiz bir konu değil. Tekrar söylüyorum. Belki sonda açanlar vardır. E bu videoyu izledim ben şimdi ne anladım dememeniz için baştan sona kadar eğer dağınık dağınık anlattıysam hakkınızı helal edin toparlayabilmenizi istiyorum. Geldik sona. Devam etmek icap ediyorsa videonun altına yorumlarınızı atabilirsiniz. Bu canlı yayının sonrasında video yükleniyor ya ondan sonra atar veya yarın atarsınız yorumlarınızı. Ve başta söylemiştim kendimden biraz bahsettim acizane. Bilenler bilir çok fazla bir şeyleri kendime mal etmeyi isteyen bir kardeşiniz değilim. İsmimi bir kez olsun evet değerli dinleyenlerim ismim şu bununla berabersiniz programa başladığım dediğim bir program yoktur. Lakin bunu açık ve seçik olarak söylüyorum. Kimseden utanmayın. Bakın ben utanmadan söyledim. Arabaya binemediğim, yerlerde süründüğüm, hüngür hüngür ağladığım işe gidip gitmemek konusunda çaresiz kaldığım ama gitmem gerekiyor dediğim, kimselere anlatamadığım şeyleri sizlerle paylaştım bugün. Neden biliyor musunuz? Bir karım yok. Sizin aranızdan bazı kardeşlerim de ya bu İbrahim abi bunları yaşamış ben de yaşadım o bir şeylerin üstesinden gelmiş Allah'ın izniyle ben de yaşarım Allah Celle Celaluhu yardım olursa diye düşüneceğiz. Bakın Müezzada bağırıyor. Artık yeter diyor. Bu arada kapıyı açalım. Belki de onun da söyleyeceği bir şeyler vardır. Gel. Buyur. Ne oldu? Peki. Geldik. Bugünkü birlikteliğimizin sonuna sürçülisan ettik. Affola. Gel bakalım. Evet. İnşallah haftaya nasip olursa sizlerle beraber olmak istiyoruz. Bugün hakkınızı helal edin. E, haftaya inşallah daha e, anlatacağımız şeyler var. İsterseniz onları da sizlerle paylaşırız. Üzülmeyin, gevşemeyin. Allah-u Teala sizinledir. Öyle veya böyle her şey bitiyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Bugün içinden çıkamadığınız bir dert gibi gördüğünüz birçok şey bundan bir sene sonra sizin için unuttuğunuz bir şey olacak. Bugün kafayı taktığınız şey var ya Ay şöyle olsa, öyle oldu bugün, şöyle olmasaydı bilmem ne dediniz ya. Bir sene sonra bunun hiçbir şeyini aklınıza getirmeyeceksiniz. Düşünün bir sene önce unutamam dedikleriniz unuttunuz mu? Şey, unutmadınız mı? Unuttunuz. Bugünlerde de geçecek. Ümitli olun inşallah. Değil mi evladım? Evet. Hadi bakalım dur. Dur öbür tarafa, öbür tarafa. Heh aynen ben de olsam senin gibi yapardım. Ne güzel müezzah. Cennet, cehennem derdin yok. Dolan. Hepiniz Allah emanet olun. Türkü lisan ettik affola. Ben size dua ediyorum. Siz de ne olur duacı olun diğer kardeşlerimize ve bu fakire. Haftaya buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü.